Audubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu hafta inşallah Bakara suresinden başladığımız Rabbimizin ayetlerini irdelemeye devam edeceğiz inşallah. Bir önceki programımızda muttakilerin özelliklerinden bahsediyor idik. Nasıl müttaki olunması gerektiğini Allah'ın rızasına götüren o yolun ne olması gerektiğinden bahsediyor idik. Bu hafta da kalan programımıza inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Tabii öncelikle bizim kendimizi düzeltmemiz, kendimizden başlamamız, ilk programlarımızda bundan bahsetmiş idik. Birilerine tavsiyede bulunmadan önce, nasihati, tavsiyeyi önce kendimize yapmamız gerektiği, bir toplumun düzelmesi için önce ferdin düzelmesi, yeryüzünü ıslah konusunda, düzeltme konusunda önce insanın kendi iç alemini, kendi dünyasını düzeltmesi gerektiğini, gerektiğini önceki programlarda bahsetmiştik. Kendisini düzeltmeyen bir kişi çevresini düzeltemez. Kendini düzeltmeyen bir topluluk, bir cemaat, bir ümmet de diğer insanlara elbette ki faydalı olamayacaktır. Muttakilerin özelliğinden bahsettiğimiz, bahsetmeye çalıştığımız programımızda bu hafta Tegabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde Rabbimiz gücünüz yettiğince Allah'tan korkup sakının. Yani Rabbimiz muttaki olun ama her şeyiniz dört dörtlük olsun, her şeyiniz mükemmel olsun da demiyor. Yani kullarına kaldıramayacakları yükü yüklemiyor Rabbimiz bizlere. Bize ancak gücümüzün yeteceği kadar Yüklüyor. Burada iki şey ortaya çıkar Birincisi kişinin Yani demek ki ben kapasitem bu kadar yapamıyorum Mazeretine sığınmak yerinde Gücünü azami derecede kullanması gerekli Bir diğeri de Gücünün yetmeyeceği Kapasitesinin, dilinin, aklının ulaşamayacağı, erişemeyeceği Üstesinden gelemeyeceği bir meselenin altına girmesi de uygun değil Çünkü Rabbimiz bize Gücümüzün yetmeyeceği bir şey yüklemiyor da biz niçin o ağır yüklerin altına giriyoruz? Bize yeryüzünü ıslah edin, düzeltin derken dünyanın tamamını bir anda İslamlaştırın demiyor. Önce kendi dünyamızı İslamlaştırmamız lazım. Sıralamada hata yapar isek, yeryüzünü ıslah etmek konusunda, toplumu düzeltmek konusunda gayret gösterirken, kendimizi unutur bir tarafa bırakır isek, iyiliği bir başkasına emredip kendimizi unutanlardan olmuş oluruz. Bu ayetin muhatap oluruz. Demek ki bizden Rabbimiz gücümüz yettiğince korkup sakınmamızı istiyor. Demek herkesin bir kapasitesi, bir bilgi hazinesi var. Herkes o bilgi hazinesine göre, konumuna göre, aklına göre korkup sakınmalı. Elbette ki bir avamla, bir alimle bir alt derecedeki olan kişinin sakınması ve korkması farklı olacak. Gücünüz yettiğince bir alim Ilmine yakışır şekilde Allah'tan korkunup sakınacak. Daha alt seviyedeki olan müminler de o kapasitelerine göre kendi konumlarına göre vazifelerini yapacak. Gücünüz yettiğince. Tabii ki bu önce kişinin kendisinden başlamalı dedik. Sonra ailesinden. Ailesini düzene koymalı. Hanımla olan ilişkileriyle çocuklarıyla olan ilişkileriyle anne babasıyla olan ilişkileriyle tam bir mümin aileyi oluşturmalı. İşte burada da Gücü yettiği ölçüde, o ailenin gücünün yettiği ölçüde Allah'tan korkup sakınmaları gerekir. Sonra komşuluklarında, akrabalıklarında bir cemaat olarak ve bir toplum olarak ve bir ümmet olarak Allah'tan gereği üzere ve güçlerinin yettiği kadarıyla korkup sakınmalı. Yani kendi güçlerini aşan, sınırlarını aşan, Durumlarda öyle bir pozisyona ne kendilerini ne de müminleri ümmeti öyle bir zor bir duruma sokmamaları gerekli. Tabii ki biz muttakilerin özelliklerinden bahsederken muttakiler ahitlerini yerine getirendir. Bir ferd olarak verdiği ahitlerini, bir ailecek, bir ümmet olarak verdiği ahitlerini yerine getirmek zorundadırlar. İmtihanlar karşısında sabreder ve ecrini Allah'tan beklerler. Bizler bir muttaki bir mümin Allah'ın ibadetlerini kabul edeceği, kendisini cennete koyacağı o muttaki ahdini yerine getirir öncelikle. İnsanın yaratılmasında karşılaştığı ilk ahit, Rabbiyle baş başa kaldığında onun rabliğini tasdik etmiş olduğu ilk ahit. Yani Rabbimize biz sen bizim için kanun koyucu, terbiye edici, hayatımızı çekip çeviren ve bizleri bu çekip çevirdiğimiz hayatta bizi rızıklandıran sensin diye tasdik ettik onun o Rab sıfatını. Ve bugün bizler de o vermiş olduğumuz o ahdin gereğini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ve diğer insanların da Rablerine ne söz verdiğini bilmeyen, Rab kavramının içeriğini anlamayan, onu, o Rab kavramını, onun içeriğini bugünkü sosyal hayata, toplumların hayatlarına indirgemeyen insanlara bunun gerekliliğini anlatmak, işte emri bil maruf ve nehyi anil mülkeri yapmak, ne söz verdiğini topluma hatırlatmak bizim üzerimize birer vazifedir. Önce kendimizden, ailemizden, komşu akrabalarımızdan bulunduğumuz sıfır noktadan kendimizden yani başlayarak dışarıya doğru alabildiğine ne kadar elimiz ve dilimiz ulaşıyor ise, bizim elimizin ve dilimizin ulaştığı ya da dolayısıyla Rabbimiz bizi mesut tutuyor. Bizim gücümüzün yetmediği, elimizin ve dilimizin ulaşmadığı noktadan bize hesap sormayacak. Dolayısıyla kişinin önce kendinden ve ailesinden mesul ya, elinizin altındaki olanlardan diyor sorumlu. Dolayısıyla kişi mesul olduğu, gücünün kapasitesinin yettiği yere kadar insanlara, Rablerine ne söz verdiklerini. Allah'ın Rabbini kabul ederken o Rab ne içeriyordu? Rabbin kapsamı ne idi? Bunun bilinmesi gerekliydi. İnsanlar Allah'a verdiği Rab sözünü biliyor. Rabbini kabul ettiğini bilincinde öldüğü zaman ilk sualin men ki Rabbin kim olduğunu biliyor fakat bu sözün ne anlama geldiğini. Bugün ne şekilde bu sözün pratikte uygulanması gerektiğinin bilincinde değil. Dolayısıyla bir ahdin yerine getirilebilmesi için önce ne söz verdiğini bilmesi lazım kişi ve toplumlar ki ona göre yerine getirebilsin. Allah'a kanun koyucu, yasa koyucu, hayatı çekip çeviren Rab olarak seni kabul ettik derken insanlar sadece ibadetlerinin dışında hiçbir şekilde hayatlarına Rab olarak Allah'ı sokmamışlar. Hayatlara nice Rabler girmiş ama o oraya araya, Teala sadece aralara bayramlarda, seyranlarda, efendim, belirli günlerde, efendim, cenazelerde, Allah'a anılması gerektiği yerlerde böyle mecburi ya da sıkışıldığı zaman, dara düşüldüğü zaman işte bir münafıkın, bir müşrikin vasfı olan sıkıntı ve darlık anlarında Allah'a andıkları, Rablerine andıkları gibi bir mümin de biz Müslümanız müminiz diyen insanların bu şekilde yapmaması esastır. Yani ne söz verdiğine Rabbine bilincinde ve şuurunda olması lazım. Yani bizim yaşadığımız bu küre yaşam küresi ismini de vermiş olduğumuz bu programa yaşadığımız bu küreyi önce kendi küremizi kendi dünyamızı İslamlaştırmak ve yaşanılan bu küreyi İslamlaştırmak noktasında bizim azami derecede gayret gösterip çabalamamız gerekli. Bunun için bir şeyin farkında olunması lazım. Ne söz verildiğinin. Her şey bir farkında olmakla başlar. Bir şeyi farkında olursunuz ilim öğrenirsiniz. Bir şeyin farkında olursunuz vazgeçersiniz. Bir şeyin farkında olursunuz hayır namına yaparsınız. ilahir. her şey bir farkında olmakla gerçekleşir. Dolayısıyla ne söz verdiğimizin farkında olur isek sonucu da akıbeti de elbette ki güzel olacaktır. Ve Müminlerin namazların her rekatında Fatiha suresinde evet bir Rab, Allah'ın rabbini de orada tasdik ediyoruz. E, hamdin yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğunu vurguluyoruz ve ancak senden yardım isteriz İyak ve İıteriin ancak senden sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz sözü. Bir kişi bu sözde neyi kastettiğini ne söz verdiğini bilmez ise bunun farkında değil ise o ayetin maksadı hasıl olmamıştır. Onun hayatında da bir değişiklik yapmayacaktır. Ve sonuç itibariyle de, de muttakilerin elde edeceği o mükafata o sevabada kavuşamayacaktır. Çünkü kişi ne söz verdiğini bilmiyor. Dolayısıyla verdiği sözü bilmeyen kişi de daha sonrasında ne vazife yapacağını da bilmez. Önce ne söz verdiğinin bilinmesi lazım ki ne yapılacağı da programı kişinin hayatında belli olsun. O program dahilinde o söz dahilinde yani o ahit dahilinde kendisine Rabbinden gelecek nimetlere kavuşmuş olsun hem dünyada hem ahirette. Tabii ki muttaki olan müminin yapması gereken şeylerden bahsederken bir de imtihanlar karşısında o muttakiyi sabreder. Bu imtihan kendi hayatıyla olabilir. Kendi İç alemiyle, sağlığıyla, afiyetiyle, aile durumuyla, komşularıyla, akrabalarıyla, mümin kardeşleriyle olan ilişkilerinde sabır edici olması lazım. Çünkü Allah Teala yeryüzün insanı imtihan gereği göndermiştir. İnsanın başına birçok hadiseler gelebilir. Çünkü Allah Teala da bu konuda müminleri zaten uyarıyor. İmtihan edileceklerini, mallarıyla, canlarıyla, korkuyla, endişeyle ve Açlıkla imtihan edileceğini zaten Rabbimiz birçok ayeti kerimede müminleri daha imtihan gelmeden uyarıyor. Daha imtihan içerisinde değil, daha gelmeden uyarıyor bak sizi böyle imtihan edebilirim. Başınıza bunlar gelebilir. Dolayısıyla imtihan olabilecek düşüncesi ile peki bu nasıl olur? Yani bir kişi başına bela musibet gelmeden sabrı nasıl algılaması yapması gerekir? Ya da imtihan geldiğinde nasıl sabır edebilmesi lazım? Önce bir şeyin farkında olması lazım. O da nedir? Dünyaya imtihan için geldiği, kimin daha güzel Allah'a kulluk yapacağı, kimin daha iyi muttaki olacağı imtihanıyla karşılaşacağını, bu imtihan gereği başına her türlü hadisenin gelebileceği düşüncesiyle bir kişi yaşar ise, bu hal ile, bu bakış ile, düşünce ile hayatına devam ederse, bela geldiği anda sabır gösterir. Çünkü der ben zaten bekliyordum. Bu sıkıntıyı, bu belayı her an imtihan olunma endişesini ve kaygısını ben taşıyordum der ve bu düşünceyle de o an sabrı gösterir. Kişi sabır da zaten Aysa dostan dediği gibi o an gösterdiğin sabırdır. Bela geldiği andaki gösterdiğin sabır sabırdır. Daha sonraki kişinin sabretmesi o sabır değildir. Onu herkes yapar. Sıkıntı geçtikten sonra herkes sabır gösterir. Demek ki sabır Müminin muttaki bir müminin e, göstereceği sabır, bela geldiği andaki göstereceği sabırdır. İşte bunu başaran, buna sabredebilen bir mümin kardeşinin bir hatasını o an görmemezlikten gelen, geçiştiren, onun kendisine gelen eziyetlerine sabır edebilen kişi muttaki. Bir de sabır şu an toplumda bir sürü İslam'a ve Müslümanlara yapılan, Dünya genelinde Müslümanlara yapılan bir, bir sürü zulümler var. Yeryüzünün tamamında ezilen, hor görülen, aşağılanılan, tecavüzlere uğrayan müminler. Dolayısıyla sabır bu belaların, imtihanların, bu zulümlerin karşısında boyun bükmek sadece dil ile beddua etmek değil. Sabır o beladan, o sıkıntıdan, o musibetten kurtulmak için verilen mücadeledir. Yani o sıkıntıdan o belalardan o zulümlerden kurtulmak için verilen tebli, verilen el ve dil ile yapılan, kalben yapılan buğuzlardır sabır. Yoksa boynunu büküp bir yüzüne tokatı yediğinde diğer yüzünü dönmek değil sabır. Sıkıntılar ile mücadele etmektir sabır. Ve bunu beklerken de bu mücadeleyi verirken de karşılığını Allah'tan beklemedir. Yani bu sıkıntıların, bu mücadelenin karşısında Allah'tan onun mükafatını, karşılığını beklemektir. Yoksa gelişi güzel bir sabır, niye, niçin sabrettiğini bilmeyen, bela ve musibetler karşısında zavallı, aciz, vahşi hayvanların parçaladığı o diğer hayvanlar gibi değil. Belaya, musibete sabır. Anın vacibini yapmaktır. Daha işin kısacası. Yine muttaki ibadetlerine dikkat eder. Az veya çok demez, ibadetlerine az çok demez, infakına az çok demez. Gerektiği an, gerektiği yerde anın vacibini yapar. Yani bir zengin olayım, şu sıkıntılarımı atlatayım, hele şu problemlerim bitsin, çocuğumu okutayım, şunlar şunlar hallolduktan sonra Allah'ın dini için infak edeyim, hayır hasınatlar yapayım, Allah'ın dinin yeryüzüne yayma konusunda, toplumu İslamlaştırmak konusunda mücadele edeyim değil de, ufak tefek demeden yarım hurma bile olsa, bir lira bile olsa infakından vazgeçmeyen onu sürekli daim yapabilmek. İbadetlerine dikkat eder dedik muttakiyim. İbadet yani adlık, kölelik demek. Yani biz köleliğimize dikkat edeceğiz. Hayatımızın her alanını içine alan, bizim bütün hal ve hareketlerimizi ve davranışlarımızı belirleyen bütün kurallar, bütün hareketler birer ibadettir. Ya bu Allah'a yapılan bir ibadet olur ya da Allah'tan başkası için yapılan ibadetler olur. Muttaki olan da elbette ki hayatının her alanını yeme içmeden namaz, oruç, hacına varıncaya kadar aile ilişkilerine, komşuluk, akrabalar ve akrabalarıyla olan ilişkilerine Allah ile olan diğer olan ilişkilerinde, hukukunda, ekonomisinde, siyasetinde her alanda abdliğini yani köleliğini Allah'ın istediği onun kanunlarına, onun yasalarına göre yapmaya çalışmaktır. Yani ibadetlerine dikkat eder derken sadece namaz, oruç, haç gibi değil hayatın bütününü içine alan kural ve kanunlara, uygulamalara dikkat eder. Yani onu Rabbinin istediği şekilde olması için gayret ve çaba gösterir. Ferden, cebaten ve bir toplum, bir ümmet olarak. Ve müminin de özellikle e, takvalıdan bahsettiğimiz takvalı bir müminin sürekli tövbe halinde olması. Yani biz kurtulduk. Ebedi cennetliyiz. İşte ehli kitabın baktığı gibi cennet sadece bize ait. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Sevgili kullarıyız. Diyen öyle bir bakış gibi değil. Her an insanın ayağının kayabileceği düşüncesiyle bir hayatı yaşamak, sürekli tevbe halinde olmak, ey iman edenler iman edin ayeti gereği sürekli imanı korumak, muhafaza etmek, düşüncesiyle hareket etmek, kibirli ve gururlu olmamak. Çünkü bir mümin özellikle muvahit, muttaki bir mümin kibirli olmaz Özellikle kardeşlerine, müminlere karşı. Çünkü o bilir ki üstünlük, Rabbi katında üstünlük takvadadır. Yani muttaki olmadadır. Kim daha fazla muttaki ise, kim hayatının her alanını Allah'ın ve Resulü'nün istediği doğrultuda yaşamaya gayret ediyor ise üstün olan odur. Yani burada üstünlük bir kişini görmeye maddi yönden, manevi yönden, bilgi yönünden ilahir. Ve burada da bir gurura, kibre kapılmaması müminin esastır. Sevme ve nefret de mutadil olur. Yani orta, vasat ümmet. Zaten bizi Rabbimiz vasat bir ümmet kılmış. Her şeyde mutedil olma, ölçülü. Sevmede de, nefret etmede de. Yani ayet-i kerimede Rabbimiz bir kavme olan kinini sizi adaletsizliğe götürmesin. Demek ki nefret ederken de mütedil olmak, orta ahli olmak. Münafıkın vasıflarından bazı hadislerde dörttür. Nefret ettiği zaman, bir şeye kızdığı nefret ettiği zaman haddi aşandır. Sevmede de haddi aşılmaması esastır. Gün gelir insanların sevmiş oldukları, değer verdikleri ilahı haline gelir. Demek ki sevmede de haddi aşılmaması, mütedil olunması lazım. Ehli kitabın, Din adamlarını ilah pozisyonuna sokması, Mekke müşriklerinin putları ilah pozisyonuna sokması fazla sevgiden kaynaklanmıştır. Fazla değer vermeden kaynaklanmıştır. Herkese hak ettiği kadar değer vermek, Rabbimize onun zatına ve sıfatına yakışır bir şekilde değer verme yerine koyma, ona göre ilah ve Rabb kabul etme, insanları da alim olsa da, sıradan bir mümin de olsa, takva derecesi yüksek ya da düşük de olsa herkesi gerektiği şekilde yerine koyma, onlara karşı gerekli muameleyi gösterme. Demek ki sevmede de haddi aşılmaması esastır. Çünkü bunun sonucunda kişiler, ilah ve Rabler pozisyonuna sokulur. Dün eleştirilen, yadırganlan, yere vurulan sistemler bugün bir kişinin hatırına, bir kişinin güzel konuşmasına, bir kişinin bir takım hal ve hareketlerine, ibadetlerine bakılarak o sistemler övürülür, desteklenir hale gelmiş ise sevmenin ölçüsünü siz düşünün. Nefret etme konusunda da eğer bir kavme, bir kişi olan o kinimiz, o sevmeyişimiz, o buzumuz bize adaletsizliği gündeme getiriyor ise orada da müminin kendisine o hal ve hareketin yakışmadığını, muhtakiye yakışmadığını bilecek ve o davranıştan vazgeçecek. Çünkü bu bir ahlak haline gelir ise yarın aynı hatayı bir mümin kardeşi yaptığında bu çok büyük hatalar olmayabilir. Örnekleri çok gözükmüştür. Çok basit hatalardan dolayı iş hata, işlerden kaynaklanan hatalar, ticari alışverişler, efendim bazı komşuluklar, bazı yolculuklar, bazı akrabalıklarla ilgili olan birçok hadiselerden dolayı Müslümanlar aynı cemaati paylaşmamak, aynı mekanı paylaşmamak gibi birbirlerine selam vermemek, konuşmamak gibi uzun yıllar devam ettirilen küslükleri, dargınlıkları gündeme getirmiştir. İşte bu da mutedil olunmamanın sonucu. Muttaki olan bir müminin o muttakiliğiğine yakışmayan bir davranış olduğunu bilinciyle hareket edecek, diyecek ki ben bunu yapmayacağım. Karşı taraf bunu yapmasa da ilk düzelten, ilk küskünlüğü gideren ben ben olmam lazım demesi bir mümine bir muttaki mümine yakışandır. Tabii ki insanın bir müminin hayatı gereği özellikle İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda cahillerin alabildiğine çok olduğu yani dünyevi ilimlerden dolayı değil de dini ilimlerden Rabbini ilah Allah'ın Rabbini ilahlığını bilmeden bir hayat yaşayan toplumların çok olduğu böyle beldelerde elbette ki bu kastettiğimiz cahiller çok olacak. Bunlardan dolayı müminlere bir takım zulümler, bir takım kişiyi, bir mümini rencide edecek, bir mümini üzecek söz ve davranış elbette ki çok şekilde duyacağız ve duyuyoruz, duyuldu. Belki yukarıdan aşağıya geldim sıralamayı. Dolayısıyla onlardan gelebilecek sıkıntılara da sabretmek. Elimizden ve dilimizden gelip onu bertaraf edebiliyorsak hakkından geliriz. Gelinemiyor ise sabır göstermek. Elimizin ve dilimizin ulaşmadığı bu cahillerden kaynaklanan zulümlere de sabretmek. Elimizin ve dilimizin ulaşmadığı yer ise kalben buzumuz gündeme gelir. Elbette ki müminlerin hakim olmadığı, güçlerinin zayıf olduğu, selin üzerindeki çer çöp gibi oldukları böyle ortamlarda müminler en azından kendi içlerinde birbirlerine karşı insaflı, adaletli olmaları, kendi içlerinde birbirlerine karşı merhametli olmaları gerekir. Cahillerden kaynaklanan zulümler zaten hatta aşmış, bir de müminlerin kendilerine karşı merhametsizlik etmemeleri gerekli. Muttaki olan mümin de diğer bir özellik olarak ne israf eder ne de kısar. Aşırı dereceli israf etmez, ne de tamamen kısıp yani belirli bir zamanları beklemek gibi işte şu işimi halledeyim de infak ederim, şu işlerimi yoluna koyayım, ders sohbet yaparım, ilim öğrenirim demek yerine ne israfta bulunur, ne söz israfında, ne zaman israfında, ne maddi israfta bulunur, gerektiği kadar harcar, gerektiği kadar kullanır. Daha önceki programlarda söylemiştik. Bugün bir Müslümana 100 liralık bir telefon yetiyor iken, 1,5-2 liralık bir telefon alabiliyor ise ve bu da dar geçinen, zor geçinen bir ailede olabiliyor ise, ailenin fertlerinde olabiliyor ise, israfın geldiği nokta çok çok çok üzerinde düşülmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir meseledir. Evdeki eşyalar eskimeden değiştiriliyor ise, giysiler değiştiriliyor ise gereksiz harcamalar yapılıyor ise, bu muttaki olan, tevhid anlamış Müslümanların içerisinde var ise biraz düşünmek, biraz iç muhasebi önce kendinde yapmak yani zenginlerin İçkili, eğlenceli yerlerde harcadıkları paraya bakıp işte bak israf ediyorlar diyenlerin kendi hayatlarında çok basit gibi gördükleri şeylerde nice israf ettikleri af açık ortada. O yüzden programın başında da dedik. Daha önceki programlarda da sürekli vurgulamaya çalıştık. Önce kendimizden başlayacaktık. Önce biz. Önce ben israf etmeyeceğim. Önce ben tamamen kısmayacağım. İlimi öğrenmekten, öğretmekten, bir başkasına anlatmaktan, sabır konusunda her alanda önce ben yapacağım, önce ben kendimi düzelteceğim ve daha sonradan, daha sonra da insanlardan bunu yapmalarını isteyeceğim. Boş ve yararsız iş ve sözden ve vakit harcamadan müminlerin, o muttaki müminlerin uzak durması, diğer bir de muttakide olması gereken, tabi bizim, Şuraya kadar anlattığımız konuların hepsi birer ders konusu da olabilir. Ama biz hepsinin üzerine ayrı ayrı durur isek saatler yetmez. Kısa öz bir şekilde bir takım, birkaç örnek ile inşallah dinleyiciler anlıyordur. Mesela sonuca varmıştır, maksat hasıl olmuştur diyoruz. Demek ki mu, e, muvahhid olan, muttaki olan o mümin Allah'ın rızasını kazanmış olan Allah'ın rızasını kazanmak doğrultusunda mücadele ve gayret eden o mümin boş ve yararsız işlerden, sözlerden ve vakitlerden uzak durması lazım. Boş ve yararsız. Bugün toplumlar hayatlarının tamamını boş ve yararsız işlerle, sözlerle harcamakta, vakitlerini böyle harcamakta. Asır suresine Rabbimiz asra yemin ederek başlıyor, zamana yemin ederek zamanın kıymetinin bilinmesini bir görüşle emrederken insanlar zamanlarını boş ve yararsız işler için harcamaktalar. Yani bugün eğlenceler, televizyonun başına geçiren vakitler, programlar, işte spor, siyaset, yani insanların elinin ve dilinin ulaşmayacağı gücünün yetmeyeceği nice meseleleri insanlar saatlerce, günlerce, haftalarca, hatta aylarca tartışırlar. Yani sanki kişi devlet başkanı, sanki adam cumhurbaşkanı gibi konuşur, görüşler beyan eder. Saatlerce bunun üzerine tartışılır. Yani etki ve yetkisi olmadığı meselelerde insanlar alabildiğine boş ve yararsız işler konuşur dururlar. Saatlerce bir futbolun, bir ayak hareketinin bir top hareketini saatlerce konuşurlar. Kelli felli adamlar da televizyona çıkıp konuşurlar. Aynı boş ve yararsız şeyler. Yani olmuş ve bitmiş meseleyi günlerce ve saatlerce toplumun gündemlerine getiriyorlar ki birilerinin Allah'ın rabliğini ortadan kaldırmış, Allah'ın yasalarını ortadan kaldırmış ve kendi yasalarını uygularken birileri de bunun farkında olmasın. Herkes kendi bulunduğu hayatında, kendi çöplüğünde oyalansın, dursun için insanların gündemleri boş ve yararsız işlerle ve sözlerle doldurulmuş. Programımızda biz, daha önceki programlarında da sürekli değinmeye çalıştığımız bir şeyin farkında olmak, bir şeyi fark edebilmek sözünü çok vurguladık. Yani toplumların boş ve yararsız işlerle ve sözlerle uğraştığının bir farkına varması lazım. Önce biz farkına varacağız ve bu tip konuşmalara meydan vermeyeceğimiz, kendi hayatımıza vermeyeceğiz. Ve insanların da bu boş işlerle uğraşmasına, boş sözlerle uğraşmasına, vakitlerini böyle harcamasına engel olacağız. Bu da bir tebliğ, bu konuda uyarma, ikaz edilmesi lazım. Biz girdiğimiz her yere, her ortama, her davete, bulunduğumuz her alanda... O alanı, o vakti, saati bir nebze de olsa işten güçten bahsetsek de daha sonrasında Rabbimizin dininden, onun ilahlığından, Rablinden, Rab olarak ne söz verdiğimizden, La İlahe derken neyi reddedip, neyi kabul ettiğimizden, dinden, imandan, İslam'dan bahis etmemiz lazım. Yani o vakti, o saati, o kıymetli olan, çok az olan vaktini ve süresini bilmediğimiz bize biçilen o zamanın ne kadar olduğunu bilmediğimiz o zamanı boş ve yararsız sözlerle ve işlerle harcamamamız gerektiği ve bunu da bir başkasına anlatmamız gerektiğini önce biz bilincinde olmalı ve insanların bilincinde farkında olunmasını sağlamamız gerekli. Ve muttaki olan kişi her sıkıntısını Allah'a arz eder. Celle Celaluhu. Bütün sıkıntıların Rabbine arz eder. Rabbimiz Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde sizin duanız olmasaydı Rabbimiz size ne değer verirdi? Yani bizim acizliğimizi bilip, kulluğumuzu bilip, köle oluşumuzun farkında olarak her hal ve hareketimizde Rabbimizden bir şeyler istemek, her hareketimizi, her ahvalimizi ona arz etmek, gerektiği ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekli. Yoksa diyor siz bunu yapmazsanız, her sıkıntınızı Rabbinize açmazsanız, her sıkınızda onun da onun yanında olmaz iseniz ona dua etmez iseniz o zaman Allahu Teala'nın Rabbinizin size değer vermesine ne gerek var? Niye değer versin size? Demek ki kişiyi Allah'a yaklaştıran Allah'ın kendisine değer vere, verdiği bir kul olabilmesi için Kişinin sürekli Rabbin'e dua etmesi, hayatının her alanını bir dua eder bir pozisyonda geçirmesi, bir kul olarak gerekli olduğunu bu ayet kerimeden de anlıyoruz. Şeytandan sürekli olarak o muttaki, o muvahhid olan, o muttaki olan, takva ehli olan o kişi Allah'a sığınır. Sürekli olarak Şeytandan Allah'a sığınma. Çünkü Şeytan insanı hiç ummadığı bir noktadan yakalar. Yani bir müşrik de olsa kafir de olsa mümin de olsa fasık bir kişi de olsa şeytanın herkesi yakalayabileceği bir nokta mutlaka vardır. Hiç ummadığın noktada çok muttaki dediğin ilim ehli dediğin insana bir bakarsın şeytan onu öyle bir noktadan yakalar ki o mümin o sapasağlam gördüğün o insan hanımına karşı çok merhametsizdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına davrandığı gibi davranmıyordur. Çocuklarına muamelesi hiç öyle değildir yani. Komşularına karşı ilişkileri kendinden altta olan ilim öğrettiği insanlara karşı o tavırları hiç öyle olmayabilir. Şeytan onu hiç ummadığınız bir noktada bir yerden yakalayıverir. O zaman kişinin bilgili olması ben takvalıyım demesi ben falanca cemaate bağlıyım falanca işte Hocanın cemaatinden onlar bizi korur, gözetir gibi bir sığınmanın içerisine değil de sığınmayı sadece Rabbine ve şeytandan da sürekli olarak sığınarak Rabbine yapması gerekli. Şeytan insanın her tarafından ona yaklaşır. Dolayısıyla bu bilinçte olmak, bu, bunun farkında olmak, şeytanın her an insanın ayağını kaydırabileceği programın başında da değinmeye çalıştığımız Sabır edilmesi gerektiği noktalarda şeytan sizin ayağınızı kaydırır, sabır etmeniz gerekirken o an size sabrı unutturur. Siz belki o an bir gaflet içerisinde isyan etmiş olursunuz, farkına varmazsınız. Daha sonradan fark edersiniz ama bunun farkında olabilmesi için, bunun farkında olunabilmesi için kişinin sürekli olarak Allah'a dua etmesi ve şeytandan ona sığınması gerektiğini anlıyoruz. Yani benim bilgili olmam, takvalı olmam, bir takım cemaatlere, gruplara bağlı olmam beni kurtarmıyor. Demek ki beni kurtaran Rabbime sığınmış olmam, kovulmuş olan o şeytandan. Yine muttaki olan o mümin zikir ve tesbihatlarını gerektiği kadar, yapabildiği kadar yapar. Zikir ve tesbihatın bir takım cemaatlere has kılınmış gibi algılamaz. Ya da bir takım gruplar, cemaatler sadece zikir ve tesbihat cemaatiymiş gibi de davranmaması lazım. Bir mümin Allah ve Resulünün emrettiği şekilde bir hayat yaşıyor ise o zaman hayatın her alanında İslam olması lazım. Hayatın her alanında emredileni yapıyor olması lazım. Eğer zikir Allah' hatırlamak ise her an Allah' hatırlaması lazım. Kur'an okuyorsa bu bir zikirdir zaten. Yaptığı her işte kişinin Allah'ı hatırlaması, Allah'ın rızasını gözetmesi bir zikirdir zaten. Çünkü o her hal ve hareketinde, zikir halinde Rabbini anıyor, Rabbinin istediği doğrultuda bir hayat yaşama gayret ediyor. İşte zaten bu bir zikirdir. Bunu da sözlü zikirle de ve tesbihatle da takviye ederse, Ziyade Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği, yani bir takım kişilerin, işte binlerce, on binlerce tavsiye ettiği zikir şeklinde değil de Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şekilde kişinin yapabildiği kadarıyla. Yani insanların başka yerlere kaymasınlar, başka düşüncelere, başka yerlere meyletmesinler için vakitlerine eğer harcattırılıyor ise o zaman bu da yazık olur yani. Başka ilim öğrenmek, başka kitaplara, başka cemaatlere, başka hocalara dinlemek konusunda... İti olan o ilmi almak konusunda başka yerlere kaymasın için bu zikirle tesbihatlar yapılıyor ise çok yazık yapana da yaptırana da. Ve muttaki olan o mümin Kur'an'ı okuyup üzerinde düşünür. Toplumdaki bir algılama. Kur'an okunur, hatimler indirilir fakat kişi ne okuduğundan bir haberdir. Ne okuduğunu bilmiyor. Hatim indiriyor ama İndirdiği o hatimde o Kur'an'ın tamamında Rabbi ne istedi ondan bir haber. Bu okumak okumak değil. Elbette ki Kur'an okumanın sevabı ayrıdır. Ama Kur'an okunmak için değil pratik hayatta amel etmek için inmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı okumakla beraber Rabbimiz bize bu ayetlerinde bu emirlerinde bu vahiyinde bizden ne istiyor? Bizim nasıl bir kul olmamızı nasıl bir köle olmamızı istiyor? Bunun üzerinde okumak ve üzerinde düşünmek bakın üzerinde düşünmek dedik, okumak değil İnsan okuyup geçer mealini de okusanız bir şey anlamamış iseniz o okumak okumak değildir verilen oradaki mesajı kişi anlamamış ise siz o mesajı alamamış iseniz o okumak okumak değildir bakın üzerinde düşünmek gerekir ne denmek istemiştir bir insana bir ayet söylersiniz karşınızdaki muhatabınız bu ayette neyin kastolunduğunu anlamamış ise o ayeti pratik hayata indirgeyememiş ise o ayetten binlerce yıl ki Firavun'u anlamış 1500 e yakın yıl önce 1300-1400 yıl önceki Ebu Cehilleri Mekke müşriklerini anlamış ise bugüne indirgeyememiş ise Nemrutları anlamış ise o maksat hasıl olmamıştır üzerinde düşünün yani bugün bu ayetle nasıl amel edilmesi lazım. Anın vacibi bugün bu ayet gereği nasıl olması lazım düşüncesinde olmak lazım. İşte bunun için de bir şeyin farkında olmak lazım. Yani Kur'an'ın sadece okunması değil üzerinde düşünüp nasıl amel etmek gerektiği ona göre öğrenilip yapılması gerekli. Hayatın her alanı İslam olsun için çalışmak. Demek ki muvahhid bir Mümin Allah'ı birlemiş, hayatının her alanında Allah'ı birlemiş, muvahhid, bir e, muttaki olan mümin, takva ehli, hayatın her alanında Allah kendisini görüyormuş gibi hareket eden o mümin, hayatın her alanı İslam olsun için çalışır. Önce kendi iç alemine dedik, iç alemine ve dış alemine, kendi dünyasına önce İslam'ı taşır, kendi bütün hayatını İslamlaştırır, sonra ailesini ve hayatın her alanını kapsayan, kendisinin elinin ve dilinin ulaştığı her nokta İslam olsun diye mücadele ve gayret edendir. Dolayısıyla bunun olabilmesi için bir hayat da harcansa yetmez. Tarihte görüyoruz nice insanlar hayatlarını ilim için Allah'ın dini yeryüzüne yaysın için uğraşmışlardır ve ömürleri yetmemiştir. Bizim de yetmeyecektir elbette. Bize düşen, Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu bilmediğimiz bu zaman dilimi içerisinde ne kadar yere İslam'ı götürebiliyorsak, ne kadar hayatı, insan hayatını İslamlaştırmış isek bu bizim için bir kar, bir kazanç ahiret noktasında. Tabii ki biz bir hayatın İslamlaşması için bir müminin gayret etmesi gereklidir dedik. İşte o zaman o takvalı mümin şu hadisin muhatabı olur. Şayet ben onu seversem işiten kulağı gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Eğer benden isterse mutlaka veririm. Şayet benden sığınma dilerse onu sığınmama alırım. Diyor Buhari'deki kutsi hadiste. Demek ki bir mümin Hayatının her alanını İslamlaşması için, hayatın her alanını İslam kaplasın diye mücadele ve gayret gösteren bir mümine allah Teala bu müjdeyi veriyor. İşte allah Teala onun yürüyen, ayağı, konuşan dili, tutan eli olacağını beyan ediyor. Demek ki bunun sonucunda da mümin şunu dememesi lazım ya da birileri dememesi lazım. Yani bu ben yaptım, bu benim eserim. Benim cemaatim, benim topluluğum, benim çaba ve gayretim sonucunda hidayet buldu, yol buldu. Allah muhafaza etsin belki bütün amelleri yok ediverir. İnsan bir anda gaflete düşebilir. Hidayete götürenin kim olduğuna hadi kim olduğunu insan unutabilir ya da birileri unutabilir. Yani bizim elimizde Rabbimiz onu yapıyorsa bizim yaptığımız değil yani. Biz onu biz yapmış değiliz allah Teala bize imkan, fırsat veriyor, ilim veriyor, akıl veriyor, ilme ulaşacak yollar veriyor. Bunun sayesinde biz sadece Rabbimizin o yere hidayet gitmesine vesile aracı olmuş oluyoruz. Ve bunun da karşılığını Rabbimizden umuyoruz. Nice insanlar kazançlarını, yapmış olduğu işleri, eserleri hep kendilerinden bilmiştir. Bunun için de ölme istemiştir. Ve insanlar da birilerini bu şekilde övmüştür. Hazreti Ömer, Ubey bin Kab'a diyor ki takva nedir? Bunun üzerine Ubey bin Kab diyor ki sen diyor hiç dikenli bir yolda yürümedin mi? Diyor evet diyor Hazreti Ömer. Ne yaptın diyor o dikenli yolda yürürken? Hazreti Ömer diyor ki paçalarımı sıvayıp dikenler takılmasın diye özen göstererek yürüdüm. Hazreti Ubey diyor ki işte takva bu. İşte takva bu. Yani senin hayatın her alanında haram sana bulaşmasın, şirk küfür sana bulaşmasın diye verdiğin mücadele ve gayrettir takva. Yani bir insanın çamurlu bir yoldan giderken üzerine çamur sıçramasın diye gösterdiği e, azami dikkat, dikenli bir yol, e, ormandan yoldan geçerken üzerine elbisesini diken tahrip etmesin, bozmasın, vücuduna yara bere açmasın diye gösterdiği gayret gibi bir mümin de muttaki bir müminden toplumda oluşmuş olan şir küfür haramlar bir dava kurafeler kendisine bulaşmasın diye azami derecede kendisi ailesi ve bir cemaat olarak vermiş olduğu gayret ve çabası işte muahhit bir müminin muttaki bir müminin yapması gerekeni en güzel bir şekilde anlatan bir hadise hazreti Ömer'le Ubeyb bin Kab'ın arasındaki geçen bu konuşma dolayısıyla bizler yaşadığımız bu küreyi İslamlaştırmak için azami derecede gayret gösterip Allah'ın dini insanlara ulaşsın, insanlar Allah'ın dininin farkına varsın ve buna göre bir hayat yaşasın. Rablerine neyin sözün verdiğini, hangi yollardan gitmeleri gerektiğini bilsinler. La ilahe illallah derken kabul etmiş oldukları ilahı ve reddetmiş oldukları ilahları iyi bilsinler diye bizim azami derecede topluma bunu ulaştırmamız, toplumun bir şeylerin farkına varsınlar diye çaba ve gayret göstermemiz yani emri bil maruf ve nehyani mülkeri iyiliği emredip kötülükten sakındırma işini sürekli yapmamız Kendimizden başlayıp çevremizdeki her alana elimizin ve dilimizin ulaştığı yere bunu götürmemiz gerekli. Bu haftada programımız burada nihayet buldu. Vaktimiz doldu. Mutlakilerin özelliğini de bu hafta tamamlamış olduk. Daha birçok özelliği mutlakilerin elbette var. Biz buraya bir kısmını sığdırdık. Yoksa bu daha çok geniş, uzun uzun daha üzerine konuşulup değerlendirilir, bilgilendirilir. İnşallah bir dahaki hafta buluşmak üzere. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.